İnsanların en zarar edenen edenlerini haber vereyim mi? Kul hel nunebbiukum bil afsarin a'male yani amel etmiş ve amelleri neticesinde zarar eden kimseleri sizlere haber vereyim mi? Ellezina dalla sa'yhum fi'l hayatid dunya وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna. Onların dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olduğu halde onlar güzel işler yaptığını sanırlar. Dikkat ediniz bu ayet özellikle bidatçıları atçı, bid içine kapsayan bir ayettir. Kul helnun be uku bil aksarine amale size ameller bakımından insanların en çok zarar edenini söyleyeyim mi? Alâzîn dâl sa'yem fil hayat adniya dünyada ortaya koymuş oldukları çabalar çabalar olduğu halde ve bu çabalar boşa gitmişken, ânnehum yâhsabûn ânnehum yâhsinûn suna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 Allah ve Rasulünün üzerinde emri olması gerekir. Çünkü Müne Aişe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Men ehdefâ fi emrine hâze mâ leyse minuhu fehuveredd Kim? Bizim bu işimizde ey dinimizde emrimiz olmayan üzerinde emrimiz olmayan bir işi yaparsa bu iş ondan merduttur. Ya da bir şey ihdat ederse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 اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onların yaptığı ameller boşa gittiği halde onlar iyi işler yaptıklarını zannederler. Dolayısıyla Bidat-ı Hasen'e yanılgısında bulunanlar yani bunun, efendime söyleyeyim, iyi olanı olduğunu iddia edenler yani makbul olan bid'at, reddedilen bid'at, güzel olan bid'at, çirkin olan bid'at, iyi olan bid'at, kötü olan bid'at gibi bir ayırıma gidenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kulle bid'atin Ey yani kulleden, daha önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi, daha önce, daha önceki e, derslerde ifade ettiğimiz gibi, bu kelimenin, eee,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 Bidatçıların ileri sürdüğü delillerden bir tanesi de Omar radıyallahu anhu'nun ifade ettiği nimetil bid'atu hadi" bu ne güzel bidattır sözüdür. Bu söz Buhari'de Buhari'de kayıtlıdır. Omar radıyallahu anhu bunu söylediği ile ilgili dolayısıyla Omar radıyallahu anh nimetil bid'atu bu ne güzel bid'attır derken gerçekten Allah Resulü ve Vesselam'ın emrine muhalefet mi etmiş yoksa küllenin kuşatıcı olmadığını mı ifade etmiş yoksa burada gerçekten e, bid'atçıların bid'at-ı hasene iddiasında bulunanların söyledikleri gibi bid'at-ı haseneye mi işaret etmiştir bu konuda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 başa taş yağacak manasında ifade ediyor Abdullah ibn Abbas. Gerçekten Abdullah ibn Abbas bir konuda, bir başka rivayette bir konuda diyor ki, Ayeset Vassalem şöyle dedi veya Allah şöyle buyurdu, Ayeset Vassalem böyle buyurdu. Birileri ona çıkıp dedi ki, Ebu Bakr ve Hamar da böyle söylüyor dediler, radıyallahu anhum. Gerçekten Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki İbtedu billedeyni min ba'di Ebu Bekir ve Umar Benden sonra şu iki kişiye uyunuz Ebu Bekir ve Umar Ama buna rağmen buna rağmen e, Abdullah İbni Abbas diyor ki Ben diyor Böyle söyleyenleri helakta görüyorum. Ekle, "Kâl ve kâl ve yâkûlûna kâl Abû ve Âmâr", râdîlallâhu diyor ki, ben böyle söyleyenleri helakta görüyorum. Ben Allah ve Resulü böyle buyurdu diyorum. Onlar da bana Ebu Bakr ve Omar şöyle söyledi diyorlar. Dolayısıyla. Abdullah İbni Abbas bu sözünde Kur'an ve sünnetin aslında nasıl anlaşılması gerektiğini Allah ve Resulünün önünde hiç kimsenin sözünün Öne geçirilemeyeceğini ifade etmiştir Gerçekten de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum, Bunlar bizim değerlerimizdir Hatta İslam tarihinin en değerli insanlarıdır Ve bu dine olan hizmetleri oldukça büyüktür Allah Resulü sallallahu aleyhi bir başka hadisinde buyuruyor ki: "Ve aleykum bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin ve aleyhim bin Size sünnetimi ve raşit halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Size sünnetimi ve raşit halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara adeta azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız. Çünkü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 Ha, su olsaydı yıkanırdım. Su yok. E peki suyun yokluğunda toprakla abdest alıyorsak o zaman dedi Amar bin Yasir toprağa debelenmemle aynı o suyun her tarafa değme o, e, meselesini kıyas yaptı. Ve toprakta da debelendi. Omar radıyallahu hiçbir şey yapmadı. Aleyhisselatü vesselam'ın yanına geldiler. Aleyhisselatü vesselam'a başlarından geçen olayı anlattılar. Aleyhisselatü vesselam onlara dedi ki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 şunu anlatmak istiyorum yani ne kadar Allah Azze ve Cellemin ibadu billahi'nin minberdiye bu Bekir ve Ömer desebile ey yani unutabiliyorlardı hata yapabiliyorlardı ey bunlar beşer kimselerdi bir gün Ömer radıyallahu an Ömer radıyallahu an yine hutbede işte diyor ki mümin, mümin kadınlar diyor mümine kadınlar diyor hiçbir şekilde Allah Resulü ve Vesselam'ın eşlerine verilen sıdaktan daha fazlasını e, verilmesini kabul etmiyor. Yani reddediyor. Kur'an'ı çok iyi bildiği halde oradan bir kadın kalkarak diyor ki ey emirel müminin Allah'ım bizlere işte kadınlara verdiğiniz deve yükleriyle bile olsa geri almayınız. Buyruğuna karşılık bunu bize yasaklayacak mısın deyince sanki o ayet yeni inmiş gibi oldu.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 Ayn Abdullah ibn Abbas'ın dediği gibi erahum seyehlekun. Akula قال الله وقال الرسول ويقولون قال ابو بكر وعمر. Ey onun dediği gibi yaparız. Ne yaparız? Allah ve Resulünün söylediğini Aişe validem dışında kalan bütün beşeriyetin üstünde tutarız. Çünkü ayette diyor ki 'Wemen men yushaqiqir rasule min ba'd ma tabayyana lehu'l huda. Ve yattabi ghayra sabilil mu'minin. Yani ne demek?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 ifade edeceğiz. Dolayısıyla önce öncelikle şunu söylüyoruz. Aişe Hatime'nin bir yerde emri var. Kulle bid'atin dalalah ve kulle dalaletin finnar. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık ateşledir. Ya da men ahdefe fi emrina hada ma leysa minhu rad. Ve iyyakum muhdesat ey Aişe (s.a.v.). Sizi sonradan uydurulan şeylerden, şeyler konusunda uyarırım diyor. Ve dolayısıyla bid'atten uzak olduklarını bildiği için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 adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız. Dikkat edin. Aleyhisselatü Vesselam demiyor sünnetime. Demiyor sünnetime sarılınız. Sünnetime Ve aleykum bi sünneti Ve sünnete hulefâir râşidîne vel mihdiyyî Ve Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sakılın. Niçin? Çünkü onların onlar hiçbir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'e muhalefet etmezler. Onların sözü ancak işittik ve itaat ettik demekti. Ömer İbn Abdülaziz ee, rahimehullah o da böyle diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine karşı hiç kimsenin görüşü geçerli değildir diyor. i̇mam Şafii şöyle diyor. Müslümanlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan bir sünnet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 şimdikiler mi iyi bilecek o zamankiler mi iyi bilecek gibi bir söz sarf etti ancak ben diyorum ki ne burada İmam-ı Şafii'nin söylediği İlam-ı isimli eserin ikinci cildi 282. sayfada diyor ki Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den bir sünnet açıkça kişiye beyan olduktan sonra ey yani hak belli olduktan sonra bu sünneti terk edip başkasının sözüyle amel etmesinin helal olmayacağı konusunda icma etmişlerdir. Yani diyor ki şu konuda icma var. Müslümanlar arasında, ehl sünnet arasında şu konuda icma var. Ey bir kişiye Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sünneti açıkça belli olduktan sonra artık bu sünneti terk edip başkasının sözüyle amel etmesi kendisine helal değildir. Ve İmam Şafii bu sözü söylerken kendisini de buna dahil etmekte, Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum'u da dahil etmektedir. Dolayısıyla demin okuduğum Nisa Suresi 115. ayet ve men yuşakkikir rasule bunu söylerken yani ne demek istedim? Bu rasula muhalefettir, helal değildir. Mim ba'deme tebeyyana lehu'l Yani hak artık apaçık belli oldu. Sünnet apaçık belli oldu. Dolayısıyla artık başkasının sözüne itibar etmek helal değildir ve bu konuda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 reddetmişlerdir. Aişe ve diliyle ap açık reddedilmiştir. Ahmed ibn Hanbel rahimehullah ise diyor ki: Allah Resulü Aişe et ve sözünü reddeden kişi helakın eşiğindedir. Aişe et ve sözünü reddeden kişi helak olmanın eşiğindedir. Dolayısıyla Tabaqatul bile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 reddederdik. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle muhal çelişti. ve Vesselam'ın emirleri ortada. El yevme ekmeltü lekum dínekum. Allah Azze ve Celle bugün dininizi tamamladım diyor. Dolayısıyla bu emirler apaçık ortada olduğu için biz bunu Omer radıyallahu anh'ten almazdık. Niçin? Eğer icma asa çünkü derdik ki hem sünnetten delil getirirdik hem ile delil getirirdik. Ancak Omer radıyallahu anh'ın böyle söylemediğini inşallah şimdi ifade edeyim. Ama Radıyallahu anh, bu sözü insanları teravih namazı için topladığı zaman söyledi. Olayı biliyorsunuz niçin söylendiğini hatırlatalım. Teravih namazı aslen bir değildir. Yani bir şeye bir denmesi için Aleyhisselatü Vassallam'in uygulamasının olmaması gerekir. Yani Kur'an ve Sünnet'in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 e, bid'attır bu ne güzel bid'attır sözüyle de bid'at-ı haseneyi kastetti de, diyorlar ve böyle delil kabul ediyorlar bunu. Biz şimdi bu bid'at olması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde emri olmaması gerekir. Bu bir. Sallallahu ve sellem'in uygulaması olmaması gerekir. O halde bunun neresi bid'at? Buna inşallah bir bakalım. Ümmüne Aişe radıyallahu anh'e buyuruyor ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 yemne'ni min al-khuruj ileykum illa illa an khashitu an tufraḍa aleykum wa dhalika fi ramadan ve haber veriyor diyor ki Ümüne Ayşe anlatıyor hadisi rivayet edeyim Bir gece diyor Resulullah Aleyhisselam mescitte teravih namazı kılarken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 قَدْ رَأَيْتُ الَّذ۪ي سَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعَن۪ي مِنَ الْخُرُوجُ اِلَيْكُمْ Benim sizin yanınıza çıkmamdan ancak şu korku alıkoydu diyor aleyhissalatü vesselam اِلَّا اَنَّ خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَدَ عَلَيْكُمْ Ben bu namazın sizleri üzerine farz kılınacağından korktum ve ذلك في رمضان Ebu radıyallahu anhâ devamla diyor ki ve bu olay Ramazanda vuku bulmuştu. Ey teravih namazıydı. Biliyorsunuz teravih namazı Ramazana ait özel isimdir. Çünkü Aleyhissalatu vesselam Aleyhissalatu vesselam 11 rekat olarak eda ediyordu. Bir adı teheccüd, bir adı kıyamul leyl e, ya da salatül leyl, bir adı e, Ramazanda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 Korktuğunu Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi ifade ediyor. Niçin? Çünkü ümmet bir şeye rağbet ettiği zaman o şey onlara farz kılınabilirdi. Aynı Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birisi gelip soruyor ya Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hac her sene mi diyor farz? Aleyhisselatü Vesselam yüzünü çeviriyor. Bir daha soruyor Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hac her sene mi farz?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 en güzel örneklerden birisidir dolayısıyla Omar radıyallahu anh ortaya bir bid'at ihdas etmiş değildir Omar radıyallahu an kendisine bu bid'at değil midir yani Omar radıyallahu anh, mescide giriyor ve mescitte bakıyor ki insanların sesleri birbirine karışıyor İnsanların sesi birbirine karışıyor herkes grup grup teravih namazı kılıyor niçin? çünkü aleyhisselatü vesselam o 3-4 geceden başka teravih kıldırmamıştı aleyhisselatü vesselam vefaat etti aleyhisselatü vesselam vefaat ettikten sonra Ebu Bekir döneminde de bu namaz kılınmadı sonra Omar radıyallahu'nun döneminin bir döneminde kılınmadı sonra Omar radıyallahu'nun mescide giriyor insanların bu namazı kıldığını ey dağını kıldığını görünce eee emrediyor, emrediyor, imam tayin ediyor ve bu namazın cemaatle bir imamın arkasında toplanarak kılınmasını emrediyor. Bunu da onlar diyorlar ki ya amar diyorlar bu bir bidat değil midir? O da diyor ki ni'metil bidati hadi. Diyor bu ne güzel bidattır. Ey yani bu nasıl bidat olabilir? Bir şeyin bidat olabilmesi için iki anlam verelim şimdi biz iki anlam iki yönüyle değerlendireceğiz. bir Aişe Aleyhisselam'ın uygulaması olmaması gerekir. Aişe Aleyhisselam'ın uygulaması var. Aleyhisselatü Vesselam bu namazı kıldı mı? Kıldı. Cemaatle kıldı mı? Kıldı. Mescitte mi kıldı? Evet mescitte kıldı. Peki Aleyhisselatü Vesselam niçin bu namazı kılmayı terk etti? Bu namazı niçin kıldı, kılmayı terk etti? İlla en en haşitu en haşitu en tufrada aleykum. Ben bu namazın size farz kılınmasından korktum dedi. Yani vahiy inmeye devam ediyordu. Ve ve Vesselam bu namazı ee, o rağbet devam etseydi bunun farz kılınmasından korktuğu için terk etti. ve Vesselam gece namazlarına hiç ara vermezdi. Mescitte bu teravihin 3-4 gün uygulaması var. Ama onun dışında ve Vesselam biliyorsunuz gecenin bir kısmı kalkar namaz kılardı. Hatta Ey Allah'ın Resulü diyen kızına kızı Fatıma'ya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 ve Aleyhisselatü Vesselam bu namazı mescitte kılmaktan çekindi. Sonra bu çekingesini kendisi bizzat ifade etti. Ancak Aleyhisselatü Vesselam vefat edince artık bunun farz kılınma korkusu ortadan kalkmıştı. Bunu çok iyi bilen Ömer radiyallahu bunu söyleyenlere nimetil bid'atu bid hadihi diyerek bu ne güzel bid'attır diyerek ey yani bu nasıl bid'at olabilir? Aleyhisselatü Vesselam'in faz kılınır korkusuyla bıraktığı bir şeyi ben devam ettim. Aynı şey gibi Allah Resulü ve Muhammed'in şöyle bir isteği vardı. Ceziretul Arap'tan ey yani Arabistan'dan Hz. şeyden eee Harameyn'den ehli kitabı sürmek istiyordu. Ancak hayattayken o buna muvaffak olmadı Ali Seyyid ve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 çünkü aleyhissalatü vesselam ben size bu namazı yasaklıyorum veya cemaatle kılmayın ya da mescitte kılmayın ya da evlerinize dağılmayın. Aleyhissalatü vesselam diyor sizin halinizi ve bu namaza olan ilginizi gördüm ve e, bunun sizlere farz kılınacağından korktuğum içinde çıkmadım buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam. Peki, şunun etrafında biraz dönelim. Şu sözün ne manaya geldiğini biraz konuşalım. Yani Madem öyle Umar radıyallahu anh niçin nimetil bid'atu hadihi diyerek yani bu sözden neyi kastetti niçin bid'at lafzını kullandı bunun etrafında duralım Umar radıyallahu anh bu ifadesindeki bid'at kelimesiyle şer'i anlamı değil sözlük anlamı kastetmiştir sözlükte bid'at Geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Lisanul Arap'ta böyle e, ifade edilmekte, tarif edilmekte. Ey geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Sözlükte bir ad sözlük manasıyla. Teravihin cemaatle kılınması bir uygulama olarak, Ebu Bekir radıyallahu anhın hilafeti döneminde ve Hamar radıyallahu anhın hilafetinin ilk dönemlerinde kılınmadığı kılınmadığı için. Bu sebeple sözlük anlamıyla bu yenilik sayılabilir. Çünkü Ömer radıyallahu an, bunu şer'i manası itibariyle değil sözlük manası itibariyle yani siz bunu bid'attır diyenler sizin bundan kastınız ey ya Ömer radıyallahu an, birkaç yıldır halifesin sen bunu yapmıyordun bu bid'at değil midir? veya Ebu Bekir döneminde bu yapılmadı bu bidat değil midir sözüne bu ne güzel bidattır. Ey doğrudur. Benim halifeliğimin bir döneminde bunun bir örneği yok veya Ebubekir radıyallahu döneminde bir örneği yok. Ancak Hariset ve kendisi bizzat uyguladığı için örneği var. Sözlük manası itibariyle bu ne güzel bidattır cevabını vermiştir. İmam-ı şatıb -ı Rahimahullah şöyle diyor. Bu itibarla bunu bid'at olarak adlandıran kişinin ki isimlendirme konusunda bir tartışma söz konusu değildir. Bundan dolayı şer'i bid'at anlamında Umar radiyallahu anh'ın sözünün ifade ettiği mana ile istidlal etmesi caiz değildir. Zira bu kelimeyi esas amacından saptırmak olur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 İbn Teymiyye rahimehullah bunu İktida'us Sıratul Mustaqim isimli kitabının 276. sayfasında söylüyor. İbn Kesir rahimehullah ise bid'atlerin iki türlü olduğunu söylüyor. Bid'at kavramı bazen şer'i anlamda kullanılır. O da Aleyhisselatü vesselam'ın "Fenne kullu muhdasetin bid'atun ve kullu bid'atin dalaleh" demesi gibi. Yani lafız itibariyle İbn-i Kesir diyor ki ikiye ayrılır diyor bid'at. Bir, Aleyhisselatü Vesselam'in şer'an kastettiği bid'at, sonradan ortaya çıkarılan her yenilik bid'attır ve her bid'at sapıklık, sapıklıktır. Ee, hadisinde geçtiği gibi. İki, bazen bid'at bazen de sözlük anlamda kullanılır. Omar radıyallahu anh'ın in, insanları teravih için topladığı ve onların da buna devam etmesi üzerine söylediği bu ne güzel bir bid'attır sözü de bunun örneğidir. Ey e, İbni Kesih Rahimeullah bunu kendi yani diyor ki bid'atı ikiye ayıracaksak birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ey bütün bid'atler sapıklıktır sonradan ortaya çıkartılanlar eee kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale sözü şerii bid'ata e, kasteden eden Aleyhisselatü Vesselam'ın şerii bid'atı kast ederek kullandığı lafızdır eee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 ef'ali mükellefin adı verilen beş hüküm söz konusu olur. Omar radıyallahu anh'ın insanları toplayıp teravih için bir imama tabi olduklarında bu ne güzel bid'attır demesi bu kabildendir. İki, şer'i ve dini anlamdaki kullanımdır. Yani aleyhi ve sellem'in döneminde mevcut olmayan akide, ibadet ve dini bir yasaklama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 Ey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Yasakladığı bidatı kast edip Överse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a açıkça muhalefet etmiş Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet görevini Hakkıyla yapmadığı iftirasında Bulunmuş Nisa Suresi 115 Ayetinde buyurulduğu gibi Ona açıkça muhalefet etmiş Ve böylelikle Sapıklığı tercih Etmiştir Dolayısıyla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 Sünnet iki kısımdır. Sünnet-i terkiye, ey aleyhissalatü vesselam'ın terk ettiğini terk etmek sünnet. Ve sünnet-i ameliyye, aleyhissalatü vesselam'ın vesselam yaptığını yapmak sünnet, ey üzerinde emri olan şeyi yapmak sünnet. Ve demiştik ki, aleyhissalatü vesselam dileseydi insanların eline boncuktan yapılmış tesbihler verirdi. Hurma, hurma çekirdekleriyle yapılmış tesbihler verirdi. Bilal radiyallahu anh He derdik Bilal sen komut ver insanlar Tesbih yapsınlar Dolayısıyla Ayselatü Vesselam bundan aciz değildi Ayselatü Vesselam Bugün kahmetten önce Salavat getirip ondan sonra Kahmet getirenler var ve Vesselam Bunu yapabilirdi Allah, Allah Resulü Ayselatü Vesselam ee, Daha önce verdiğimiz örneklerde Efendim minareden sala verebilirdi Ve buna benzer birçok yani bugün Günümüzde yapılan bidatlerin Aişe (sav) insanlar güzel gördükleri için, ey istihsanda bulunarak güzel gördükleri için bu bid'atlar ortaya çıkmıştır. Ancak ancak e, bunlar tamamen Allah Resulü (sav)'a muhalefettir ki e, selefimizin sözlerini, ilim ehlimizin sözlerini de burada aktarmış olduk. Dolayısıyla Ömer (r.a.)'ın "Ni'meti bid'atü demesi." Bu ne güzel bir demesi kesinlikle şer'i manadaki bid'at değil. Çünkü o Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmezdi. Ki daha önce dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi diyecek olsa bile biz gerçekten anh bu konuda bu sözünde ondan almazdık. Ancak biz biliyoruz ki ilim ehlimizin ortaya koyduğu i̇bn Recep, İbn-i Efendim İmam Şatıbi e ve diğer e i̇bn Kesir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 hatta biz diyoruz ki Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu emrini iyi anladığından bu bu bu açtığı çığırda, bu yolda kendisine ecir verilmektedir. Çünkü Aişe ve sevap şöyle buyuruyordu. Men ahya sunneten min sünneti fa amil biha en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 <بِهَا> ve ابْتَدَعَ بِعِبَادَةٍ فَعُمِلَ bu bidatla amel ederse bidatı ortaya çıkardı ve onunla amel etti. كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ, أَو... مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ <شَيْئًا> O kişi de bundan ötürü bundan ötürü bu bidatla amel edenlerin günahı kadar günah da ona yazılır. Diğerlerinin günahından da hiçbir şey eksilmez. Allah Resulü Sallallahu ve bu emrine kulak verip gördüğümüz zaman ey ve aleyküm bi sünnet ve sünnet-i kulafai'r-râşidîn ve'l-mehdiyîn azıd عليهم bin-nawâjis sizlere sünnetimi ve râşid halifelerimizin sünnetini bırakıyorum. Onlara azı dişlerinizle sarılınız. Siz azı dişlerinizle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 ki şunu çok önemsemek lazım. Eset vesellem diyor ve aleyküm bi sünneti ve sünnetü hulefai'r raşidin. Size sünnetimi ve raşid halifelerimizin sünnetini bırakıyorum. Aynı şu hadiste ifade ettiği gibi. Fe inne hadihi'l ümme setefteriku ala 73 milleh kulleha fi'n illa vahide. İşte bu benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte istisna yapmıyor Eset vesellem. Kulleha fi'n nar illa vahide. Hepsi ateşte birisi müstesna kim onlar diye sorulduğunda menhiye dendiğinde ve Vesselam diyor ki ve mâ ene aleyhi ve ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir dikkat ediniz ve mâ ene aleyhi demiyor Aleyhisselatü Vesselam benim üzerinde gittiğim yol demiyor ve Vesselam ben ve ashabımın üzerinde gittiği yol diyor bu bir dikkat edin bu bir az önce verdiğim azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız orada yine ashabı kastediyor Nisa 115. ayet. Ve men yüşâqiḳu r min ba'di mâ tabayyana lehu l Hak kendisine belli olduktan sonra kim resule muhalefet ederse ve müminlerin yolundan yüz çevirirse. Ve yattabî ġayra sabîli Müminler kim burada kasıt? Bu ayet indiğinde müminler ashabtı. Müminlerin yolundan yüz çeviren kim onların yolundan yüz çevirirse Allah Azze ve Celle yine başka bir ayette فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet üzeredirler. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّهُمْ fi shiqaq. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki onlar sapıklık üzeredirler. O yüzden biz Kur'an'ı sünneti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 ve onlara uyan kimselerden kılsın Ve hadihi wallahu a'lam Ve sallallahu ala nebine Muhammedin Ve ala yali Muhammed Subhanaka Allahumma bihamdik Eşhedu an la ilaha illa ent ve etubu ileyk Ve ve